Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendimiz'e ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, ölen bir kimse için hacca gidilebilir mi? Kurban kesilebilir mi diye sormuş. Şimdi tabii vefat eden kişi hiç hacca gidemeden imkanı olduğu halde ihmal ederek vefat etmişse, Tabi haç borcuyla arete intikal etmiş sayılır. İstidaha imkanı olduğu halde kendisi zengin olduğu halde hacca gitmemişse tabi sağlığındayken kendi yerine bir naip diyoruz ona vekil gönderebilirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında e, veda hacı hazırlıkları içinde çok yaşlı ve hasta olan bir sahabe ee, imkanları olduğu halde hacca gitmeyi de istiyor ama e, bir rivayette kızı bir rivayette oğlu. Kızı gelmiş peygamberimize Ya Resulallah, demiş. Ee, Babam hacca gitmeyi arzu ediyor ama atın üzerinde veya devenin üzerinde bile duramıyor. Çok yaşlı ve hasta demiş. Onun yerine ben hacca gidebilir miyim? Haç yapabilir miyim? Demiş peygamberimize. Allah Resulü Demiş senin babanın bir borcu olsa sen gidip bunu alacaklığı ödesen borç ödenmiş olur mu demiş. Evet olur ya sallallah demiş. Bir oğlu veya kızı babasına ait borcu öderse bu borç ödenmiş olur. Bu da aynen onun gibidir demiş Peygamberimiz. Kısaca baban yerine hacca gidebilirsin. Onun üzerine o sahabe o yıl babası yerine hacca gitmiş. Bunu haç naibi diyoruz. Bunun gibi bir iki örnek daha var Allah Resulü döneminde. Şimdi dolayısıyla hacca gitmeyi arzu ettiği halde e, hastalığı sebebiyle buna gücü yetmeyen kişi kendi yerine e, parasını ödeyerek aynen kendi gidiyormuş gibi bilet parasını, oradaki masraflarını, gidiş dönüş neyse o firmanın harcamaları bütün bunları karşılamak şartıyla kendi yerine başkasını hacca gönderebiliyor. Eğer bu yapılamadan vefat ettiyse ne olur konusu? Vasiyet ettiyse diyor İslam alimleri mesela diyelim 5 bin euroyu bankaya yatırmış demiş emri hak vaki olursa veya ben hastalandım hacca gidemiyorum daha önceki yıllarda da ihmalim oldu benim vefatım halinde bu 5 bin 6 bin euroyla bir haç naibi gönderin diye vasiyet ettiyse oğlunun kızının, mirasçılarının ee, onun yerine hacci e, kendini yapmaları, bu 5000-6000 altı bin euroyu alarak veya başka birine haç yaptırmaları gerekir, vasiyeti varsa. Vasiyeti olmadığı takdirde mirasların böyle bir mecburiyeti olmuyor. Kısaca diğer şeyler içinde böyle, zekat borcu mesela, ondan sonra tutamadığı oruçların fidyesi, e, yapamadığı hacın. Ee, daha sonra niyabetle yerine getirilmesi gibi konularda vasiyeti yoksa eğer mirasçıları bunları yerine getirmek zorunda değil ama kendiliğinden bunu yaparlarsa anne babamızın zekat ihmali var işte 3 yıldır zekat ödemiyordu hesaplattırıyorlar diyelim 15 bin lira zekat borcu çıkıyor miras parasından bunu fakirlere dağıtıyorlar alülala olur vasiyeti olmadığı takdirde olsa bile Ondan sonra işte son iki yıl orucunu tutamamıştı. İki yıllık fidye veriyorlar mesela. Fakirlere dağıtıyorlar. vasiyet olmadığı halde. Bu da güzel. Aleyhülala. Yani babalarının bu çocukların miras parasından fakirlere dağıttıklarıyla istifade edeceği beklenir, umulur. Diğer işte adak borcu olabilir. Zaten şahsı olan borçlar ödenir mirasmandan malum. malum. Onlarda şüphe yok. Yani şahıslara ait olan borçları ...bir kimse aniden trafik kazandığında vefat edince... E, ...miras parasından önce bunlar ödenir. Vasiyeti varsa vasiyetler yerine getirilir. Ondan sonra geri kalan miraslara dağıtılır bilindiği gibi. Bunlar belli. Fakat bizim söylediğimiz bu... E, ...oruç gibi, ondan sonra haç gibi ibadetler... E, ...vasiyet edilmediği zaman bunların yerine getirilmesi... ...fidiyelerinin verilmesi veya haç vekilinin, naibinin gönderilmesi ihtiyari oluyor. Miraslar bunu yerine getirmeyebilir. Veya diyor İslam alimleri, oğlu kızı kendi rizalarıyla hiç vasiyet olmadığı halde bu annesinin babasının yerine hacca gitse bu da olur demişler. Annesinin babasının hacı yerine geçer. Ama e, bunu kendi parasıyla yapsa bile çocuklarına ait o da olabilir denmiş. Miras parası yok ya da dağıtıldı kalmadı ortada miras parası. Kendi parasıyla oğlu veya kızı daha sonraki yıllarda annesinin veya babasının haccı niyetiyle hacca gitse bu caiz olur demiş Yani inşallah naip yerine vasiyet olmadığı halde e, anne babayı yükten, külfetten kurtarır anlamında değerlendirilmiş. Bu kadar. Yani niyabeti niyabetiyle ilgili e, tabii tedbir almak en güzeli. Parayı ayırarak vasiyet edip de e, iki satır yazıyla da bunu belirterek ben hacımı ifa edemedim. Şu bankadaki filanca altı bin euro benim yerine bir hacnaibi gönderilsin diye vasiyet ettiyse bunun miraslar yine getirmek zorunda. İkinci bir konuda tabii bu vasiyete kaldığı zaman vasiyetle yapılacak olan şeyler miras malının üçte birini geçmesi de, geçmemesi de gerekiyor. Yer üçte birini geçerse mirasçılar yine muhayer oluyor. Üçte birden fazlasını harcama konusunda hisselerse. Ee, üçte birle sınırlayabiliyorlar. Çünkü bildiğimiz gibi vasiyetle malın istediğine, hayır yerlerine bırakılması üçte birle sınırlandırılmış. Sa'd bin Ebi Vakası Hazretleri malum meyki veda haccı sırasında olması lazım. Çok hastalanmış, ağırlaşmış ve bu arada bir hayli serveti de varmış. Vasiyetname düzenleyerek bunun e, önemli bir kısmını hayır, yer, hayır işlerine, fakirlere vasiyet etmek istemiş. Peygamberimiz bunu öğrenince ziyaretine gelmiş. Ya saat böyle böyle yapacağını duydum. Evet yarısına çok malım var. Bir tek kızım var demiş. Ona çok büyük mal kalıyor. Ee, onun için hayır yerlerine demiş bir kısmı, çoğunu sarf etmek istiyorum. İşte yarıdan fazlası üçte, dörtte, üçünün neyse Allah Resulü olmaz demiş. O zaman yarısını vereyim, yarısı da olmaz. Üçte birini demiş vasiyetle hayra bırakayım. O da çok ama olabilir demiş Peygamberimiz. Çünkü demiş senin mirasçılarını başkalarına muhtaç durumda bırakman, onları varlıklı olarak, e, onları varlıklı olarak bırakman, başkalarına el açacak durumda bırakman daha hayırlıdır buyurmuş. Yani mirasların hakkına tecavüz etme, onların hakkı üçte 2, en az üçte iki olmalıdır. Üçte bire kadar olan kısmından vasiyet yapabilirsin diye Peygamberimiz. Sa'd bin bir Vakas'a izin vermiş. De buna dayanarak e, her ne kadar vasiyetname caizse de buna bir sınırlama getirilmiş. Bir de bilindiği gibi la vasiyet-i livaris'in hadis-i şerifiyle varis için e, vasiyet yoktur. Vasiyet geçerli değildir buyurulmuş. Yani Zaten miras alacak olan kişiye bir de vasiyetnameyle annesi babası mal bırakırsa bu defa onun hissesini arttırmış oluyor. Kur'an-ı Kerim'de ona tanınan hakkı e, arttırmış olmaya Annenin, babanın veya Muris'in hakkı olmadığını Peygamberimiz ifade etmiş. Çünkü o artık kişi vefat ettiği anda malı serveti mirasçıların hakkıdır. Vasiyetname ile bunların değiştirilmesine de e, Peygamberimiz sırasıyla izin vermemiş. Başka bir kardeşimiz, çocuklara isim verilirken ölçü ne olmalıdır diyor. Bir defa güzel isimler. Algı olarak o isim anıldığı zaman güzel şeyler hatıra gelmeli. Kötü şeyler hatırlatıyorsa bir isim veya insanı şirke düşürecek anlam taşıyorsa o isimden kesinlikle uzak durulmalıdır. Çünkü bu gibi isimleri Allah Azze ve de biliniyor. Mesela diyelim Abdü Şems dediniz. Güneşin kulu demek. Güneşe tapanların kullandığı bir tabir. Abdü Sanem dediniz. Sanem put demek mesela. Abdü Sanem putun kulu demek. Put kulu. Put, Allah'a şirk için koşulan heykel türü şeyler oluyor peygamberimiz zamanında. Hüber, putlar var. Onun kulu anlamında oldu. Peygamberimiz bunları değiştirmiş. Ama bunun yerine mesela Abdurrahman, Abdullah, Allah'ın kulu demek. Abdurrahim, Rahim olan Allah'ın kulu, Abdülkerim, Kerim olan Allah'ın kulu. En güzel isimler bunlar. Hanım isimlerinden de özellikle Cenab-ı Hakk'ın çok sevdiği, takdir ettiği, mükafatlandırdığı e, ya da hayatında çok güzel izler bırakan hanımlar var. Eshab-ı kiramdan veya tarih içinde olan e, birçok hanımlardan büyük hizmetler yapanlar var. Güzel isim bırakmış. Onların anılması, hatırlanması bakımdan. Mesela Hazreti Meryem. Meryem ismi diyelim. Cenab-ı Hakk'ın sevgili kul. Bunun Hazreti İsa'nın annesi. veli evliya olduğunda şüphe yok. Kur'an-ı Kerim'e göre. Fakat bazı İslam alimleri İmam Ayşari, İmam Kurtubi gibi alimler e, onun peygamber olduğunu bile ileri sürmüşler. Çünkü melek o kadar çok kendisine gelmiş haberler getirmiş. E, Hazreti Meryem'le konuşmaları olmuş ki Allah'tan bu kadar ona haberin gelmesi, meleğin onunla görüşmesi olayları Kur'an-ı Kerim'de anlatılınca bunlar e, vahiy kuvvetindedir demiş İmam Ayşari ve İmam Kurtubi gibi alimler. Fakat bizim Hanefi mezhebi ve diğer o görüşte olan çoğunluk e, her ne kadar demişler Hz. Meryem peygamber değilse de en azından evliyadır demişler. Kerameti Kur'an-ı Kerim ayetlere sabit olan bir velidir demişler. E, ki şeyler kilise mensupları azize diyorlar evliyaya. Bir azize olduğunu söylemişler. Şimdi dolayısıyla böyle bir ismi taşımak, Diyelim Hatice ismi, şey. Hz. Ayşe validemizin ismi, Ayşe ismi gibi isimler tarihte güzel ismi, anılar bırakan, güzel şeyler hatırlatan isimler oluyor. Bunun yanında kötü anlam taşıyan veya hiç anlamı olmayan taş toprak ismi, ağaç ismi vesaire gibi isimler tabii ki yarın kıyamet gününde diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kişi dünyadaki ismiyle çağrılacak, davet edilecek. Oradaki o ismi da Orada sizi mahcup edecek isim taşımayın diyor Allah'ın Resulü. Varsa böyle bir isim değiştirin buyuruyor. Kendisi de değiştirmiş bazı isimleri. Bu yüzden isim koyarken güzel anı bırakmış, insanların gönüllerine yer etmiş, anlamı güzel olan, yarın kıyamet gününde de kullanıldığı zaman bizi mahcup etmeyecek türden isimleri tercih etmeliyiz. Mesela bazıları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismini kullanayım, o yolla ecir kazanayım diye düşünüyor. Tamam, belki bazı isimler, Mustafa ismi kullanılır mesela. Ahmet peygamberimiz isimlerinde o da kullanılıyor günümüzde. Mesela Muhammed ismi şimdi e, peygamberimizin ismi zikredilince Bildiğimiz gibi salavat-ı şerife getiriliyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Şimdi o isim devamlı evin içinde kullanıla kullanıla salavat-ı şerife yok. Tabi peygamber ismi olmadığı da belli. Küçük çocuğa o ismi vermişiz. Buraya geldi buraya git. Ondan sonra yerine göre dayak atıyoruz. Allah korusun sövme vesaire de Çünkü çocuklar arasında olduğu zaman peygamberimizin isminin yıpranma ihtimali de söz konusu olabilir. Yani bundan da sakınma gerekir diye düşünüyorum. O yüzden bazı çevremizde örnekler de görüyoruz, gördük. Muhammed ismi konduğu zaman yarın bu çocuğa ağır gelebiliyor. Başkaları onunla kavga ederken, dövüşürken, birbirine söverken, küfrederken falan. Dolayısıyla peygamberimizin isim algılamasıyla kargaşa meydana gelebileceği için bu ismi e, tam olarak taşıyabilecek miyiz? Evladımızda, yavrumuzda bu ismi taşımasına e, acaba gücümüz yetecek mi? Hakkını vermeye, güc, vermesine gücümüz yetecek mi? İşte bu konularda e, daha hassas olmak bakımından e, bizim ulemamız, özellikle Osmanlı dönemi bu konuda Musa davranmış, de, de, Muhammed kirmesini isim işte, Mehmet demişler mesela, Mehmet. Mehmet Arapçada böyle bir isim yok. Muhammed isminin hafletilmiş şeklidir. Mehmet. Onda mesela Mehmetçik demişler. Muhammedçik dememişler. E, askerimiz için. Mehmetçik. Yani Dolayısıyla e, bu konularda ecdadımız hassas davranmış. Bizim de buna itina göstermemiz gerekir. Bir kardeşimiz hocam diyor e, ticarette rekabetin durumu ve ahlakı nedir diye sormuş. Şimdi rekabet tabii ki yıkıcı olmamalıdır. Elbette insanlar Ticaret yaparken birbirini tabii kıskanarak değil ama en azından müşteri celbetmek etmek için malını çekici göstermek için bir takım tedbirler alıyor. Gerek vitrin süslemelerinde, gerek ilanlarda, gerek reklamlarda. Aynı çeşit mal üretenlere göre fazlaca e, reklam yapabilen, bu konuda para harcayan, çok dikkati çeken afişler vesaire yoluyla malını tanıtabilen bakıyorsunuz öne geçiyor, çok mal satıyor. Diğer kenarda, köşede kalanlar, sessiz kalanlar diyelim. O kadar mal satamıyor, satamayabiliyor. O yüzden tabii ki herkes kendine düşeni yapar da yalnız başkalarını kötü, kötüleyerek özellikle aynı nitelikteki malı kötü göstererek müşteri kendi tarafımıza çekmek, işinize yalan karıştırmak doğru olmaz. Yani rekabetin yıkıcı olmaması gerekir. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde hatta dört halife döneminde fiyatlara nar getirilmediği biliniyor. Yani nar uygulaması dediğimiz bu mal şu fiyata alınır, bu fiyata satılır, şu kadar kar edilebilir manasında bir sınırlama getirilmemiş mesela. Piyasa serbest bırakılmış. Az ve talep dengesine göre olsan fiyatlar Peygamberimiz zamanında esas alınmış. Hulefaraşi döneminde de bu yol izlenmiş. Hatta fiyat yükseltmek bir yana aşırı fiyat kırmakla, fiyat düşürmekle mücadele edildiği görülür. Mesela Hz Ömer radıyallahu anh piyasayı kontrol ediyor mesela. Sürekli izliyor fiyatları. Bu arada bir gün bakmış, e, kuru üzüm fiyatları çok düşük görülmüş gözüne. Daha önceden diyelim kilosu 5 liraya satılırken 3 liraya düştüğünü görmüş. Buna benzer düşük bir fiyat. Şüphelenmiş. Neye bu kadar acaba ucuzladı üzüm? Tabi o devirde kuru yemiş olarak e, üzüm özellikle evlerde çokça yenen e, bir kuru yemiş. Hazreti Ümer'in dikkatini çekmiş. Bu arada bir haber almış. Taif'ten üzüm yüklü bir kervan geliyormuş Medine'ye doğru. Medine'ye yaklaşmış. Bunu haber alan e, kuru yemiş satan diyelim sahabe gelen kervan Medine'ye mal bırakmasın, yoluna devam etsin. Suriye'ye yoluna devam etsin diye fiyatları ucuz bulsun diye fiyat kırdığını düşünmüş Hazreti Ömer. Demiş kervanın geldiğini haber aldınız ve fiyatı ucuzlattınız. Kervan demiş yoluna devam edince yükselteceksiniz. Kervan mal bırakmayınca sizin yerinizde sınırlı mal var, fiyatları yüksek tutacaksınız manasında. Hazreti Ömer Hatıb-ı Nebi Belta oluyor bu esnaf. Demiş senin e, üzümünün fiyatının hakkı 5 lira dolaylarında. Piyasa fiyatı bu. Sen niye 3 liraya düşürdün? Bunda bir kasıt bir kasıt var demiş. Haksız rekabet. E, lütfen demiş ya gerçek değeri üzerinden fiyatını ilan et, sat, satışını yap. E, veya demiş bu pazar yeri bizden sorulur demiş. Devletten, kamudan sorulur. Yani ne kadar mal sen mal seninse de buranın kontrolü bizim elimizde demiş. Eğer e, bu pazar kurallarına uymayacaksan al malını götür eve dilediğin fiyata satabilirsin evinde satabilirsin demiş Hazreti Ömer. Hatıp rivayete göre kepengi indirmiş daha caizse. O gün ticareti bırakmış. Bu mal benimse istediğim fiyata neye satamayayım ya Ömer demiş. Evine çekilmiş. Neyse Hazreti Ömer daha sonra rivayete göre Hatıp'ın evine gitmiş. Biraz önce sana söylediklerim ne emirdir ne yasaktır demiş. Topluğunun maslahatı için demiş. Rekabet şartları konusunda maslahatı gözetmek için bu sözleri söylemiştim. Şimdi serbestsin demiş. İstediğin fiyatı satabilirsin. Kervan demiş gelince kuru yemiş fiyatlarını uygun bulursa mal bırakır. Bulmazsa bırakmaz kendisi bilir diye Hatıb-ı Nebi Beltay'ın serbest bıraktığın nakledilir. Hule Fahriş'in döneminde piyasa buna benzer serbest devam edip giderken Emeviler döneminde bir takım haksız rekabetler, rekabet örnekleri görülmeye başlanmış. Mesela özellikle e, insanların çok ihtiyacı olan ürünlerle alakalı e, gıda maddelerinde, et, e, ekmek fiyatlarında e, yandaki e, komşuların hiç mal satamayacağı derecede fiyat kıranlar görülmüş. Yükselten değil de düşürenler görülmüş haksız rekabet anlamında. Ve bunun üzerine tabi'in müştehitlerinden üç tanesi devlet eğer uygun bulursa ihtiyaç halinde toplumun maslahatı için fiyatlara müdahale edebilir diye fetva vermişler. Yahya bin Said El Ensari Rabia bin Abdurrahman ismindeki üç tabi'in müştehidi ilk defa İslam devleti kamu e, ihtiyaç duyarsa toplumun maslahatini fiyatlara müdahale edebilir, nar koyabilir. Şu mallar şu fiyata satılacak, şu kadar kar eklenecek anlamında gıda maddeleri başta olmak üzere müdahale edebilir diye narha fetva vermişler. Ondan sonra bu konu geniş gelişerek, genişleyerek Osmanlı İmparatorluğu döneminde 15-16. 17. yüzyıllarda özellikle iğneden ipliğe bütün eşya fiyatlarına İstanbul piyasası gibi yerlerde nar konulmuş. Alış fiyatı budur, satış fiyatı budur diye %10 ile %30-35 arası kar miktarları da belirtilmek suretiyle nar cetvelleri yayınlanmış ve bunlar üzerinde bir takım tezler Osmanlı dönemindeki o yüzyıllar içine alan Yüzlerce eşya fiyatları örnekleri çeşitli araştırmalarda yayınlandı. Şimdi e, dolayısıyla e, bu şekilde haksız rekabet yoluyla özellikle mesela tekelcilik yapmak, malı borsaya çekmek gibi yollarla suni fiyat artışları meydana getirilse bu da kulaklarına kesinlikle müdahale oluyor. Mesela Allah'ın Rasulü Muhammed'in şerifinde menaktekere bine tamam, fəba hubsiyyriymi menaktekere bine tamam. Kim gıda maddesi 40 gün ihtikar ederse, karaborsaya çekerse, summe tasaduka bihi. Ondan sonra fikir değiştirip bunu tasaduk etse, fakirlere bedava dağıtsa, lem tekün sadaka tuhufe kararaten ihtikari. Bu sadakası ihtikarına kefaret bir olmaz buyurulmuş. Yani girdiği günahı bile karşılamaz. Bedava dağıtsa bile. Şimdi dolayısıyla İslam alimleri demişler burada gıda maddesi örnek verilmiş. Diğer insanın ihtiyacı olan maddeler de böyledir. 40 günde e, o devre göre verilen bir örnektir. Başka rivayetlerde 30 gün rivayeti de var zaten. Daha kısa süre içinde de eğer piyasada darlık meydana geliyorsa ...karborsa sebebiyle çok kısa süre içinde de karaborsacılık oluşabilir demişler. Mesela günümüzde akaryakıt, benzin, mazot diyelim. Ee, bir anda karborsaya çekilse bir iki gün içinde bile araba, bütün benzinliklerde benzin bitmeye başlayınca arabalar yollarda kalmaya başlar. Yani bir iki gün bile darlık meydana gelmesi için yeterlidir bazı ürünlerde. Ee, bu döviz piyasalarında da oluyor bu gibi şeyler, dengesizlikler. Yani hulasa buna benzer sanal yollarla e, bir takım haksız rekabetler sonucu veya tekel oluşturmak yoluyla suni fiyat artışları meydana getirilirse genel olarak kul hakları söz konusu olabilir ve buna sebep olanlar tabii ki bunun hesabını zor verirler çünkü binlerce insanın haksız yere para ödemek durumunda kalacakları böyle bir piyasanın hesabını vermek buna sebeple, sebep olanlar bakımdan hiç de kolay olmayacağı anlaşılıyor. Efendim burada. Kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sohbetimize devam ediyoruz. Özellikle bize ulaşan sorulardan. Yine de sizlerin e, sinize takılan, günlük hayatta karşılaştığınız problemleri problemleri Erkam Radyo'ya ulaştırırsanız internet yoluyla olur, not ettirme yoluyla olur. E, o soruları da bize ulaşınca değerlendirmeye çalışırız. Başka bir kardeşimiz... Bazı esnafımız diyor müşterileri alışveriş yapmadığı halde bankalardan aldıkları post makinesinden viza çekip karşı taraftan komisyon alıyorlar. Bu alışverişin hükmü nedir diye sormuş. Tabii ki faizciliğin ta kendisi. Yani malla hiç ilgisi olmaksızın o kişinin diyelim atıyorum 10 bin lira ihtiyacı var. Sizden sanki 10 bin liralık e, ...mal almış gibi gösteriyorsunuz. Bazı esnaf kardeşlerimizin... E, ...poz cihazından bu şekilde mal satmadığı halde... ...satmış gibi göstererek... E, ...diyelim 10 bin liralık sanki mal almış gibi göstererek... ...çekim yapması ve karşı tarafı bu imkanı sağlaması... ...tabii ki nakit para hareketi anlamına geliyor... Dolayısıyla bir muamele oluyor. Mal alım satımı olmadığı halde sırf para temini, nakit temini yoluyla e, bu şekildeki imkan sağlanması caiz olmaz. Hele sarrafların yaptığı var günümüzde bazen. E, dolayısıyla e, 10 bin liralık altın alıyor diyelim kişi. E, ne kadar tutuyor? Bir de 95 gram diyelim mesela. 95 gram altın almış görünüyor. Ondan sonra bu Altını peşin parayla geri satıyor aynı anda veya oradan teslim alıyor altını diğer kuyumcuya satıyor 10 bin liraya satın aldığı kredi kartını çektiği altını tabii ki 9.500 liraya veya 9.400 liraya e, karşı tarafa peşin parayla satıyor 9.400 lira nakit para elde etmiş oluyor faizi muamel olduğu belli yani bu gibi konulardan uzak durma gerekiyor. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, İslam hukukuna göre kar oranları nedir diyor. Şimdi alışverişlerde e, kar oranı kesin olarak belir, belirtilmemiş, belirlenmemiş ayet-i Fakat bu günün şartlarına göre arz ve talep dengesi içinde serbest piyasa ekonomisinde kendiliğinden belirlenmesi esasına bağlanmış. Yani bir piyasada yeteri kadar mal varsa denge sağlanmış durumdaysa fiyatlar istikrar bulur. Eğer mal darlığı varsa fiyatlar yükselir. Bunu önleme imkanı bulunmaz. Mal azaldıkça daraldıkça insanlar onu almak ihtiyacını duydukça fiyat yükselse de yine satın alacakları için fiyatlar otomatik yükselir. Oyunun kuralı bu. Veya piyasaya çok fazla mal gelirse fiyatlar ucuzlar dengesini bulması için bir dengenin olması mal dengesinin olması da genelde hedeflenmiş. Yani kendi, bir bakıma kendi dengesi içinde serbest bırakılan bir piyasadan söz edebiliyor. İşte o piyasa içinde oluşan fiyat esas alınmış. Bu konudaki kar yüzde on olur, yüzde yirmi olur, yüzde elli olur, bazen yüzde yüz olur daha fazla olabilir. Onu piyasa belirler. Yeter ki Karaborsacılık borsacılık olmasın, yalan ve hile girmesin, tekelcilik oluşmasın. Tamamen serbest piyasadaki fiyatların içinde oluşan kar meşru görülmüş. Konuda bir örnek verecek olursak, mesela bir sahabe, Peygamberimiz Efendimiz kurban almak üzere verdiği bir dinarla sabah pazar yerine gitmiş. Arife günü olması lazım. Kurbanlık hayvanları çok ucuz olduğu için iki tane kurbanlık koça almış. Bunları gölgeye bağlamış. Kendisi işleriyle meşgul olmuş. Akşam üzeri olunca kabirler çekilmeye başlamış. Pazar yerinde hayvan azalmış. Fiyatlar da yükselmiş Tabii ki. Bakmış bir kurbanlık koç bir dinara satılacak fiyat var. Allah Resulü benden demiş bir kurbanlık istemişti birini satayım. Bir dinara birini satmış. Peygamberimize kurbanlık koçu ve bir dinar altını getirmiş. Allah Resulü ...bu nasıl oldu demiş, ben zaten sana bir dinar vermiştim. İşte yarısı Resulallah sabahtan demiş, çok ucuz hayvanlar. Ucuz buldum, iki tane aldım. Ee, akşam üzeri demiş, e, kabirliler çekilince hayvan azaldı, fiyat yükseldi. Ee, bir tanesi bir dinara sattım demiş. Allah Resulü bir rivayete göre, e, bereketli ticaret yapmışsın, hayırlı olsun demiş. Her ikisinde de kabul etmiş bir rivayette parayı cebine koymadan işte mahallede ihtiyaçlı biri var götürün ona verin demiş. Fakat ister e, onu kabul etsin, ister e, bir fakire verdirsin fark etmiyor. Allah Resulü'nün bu alışverişi onayladığı anlamına geliyor. Yani aynı gün içinde bile bazen günümüzde de olur pazarlarında sabahtan bamya fiyatları diyelim 3 liradır kilosu mesela. Akşam üzeri bamya daha önceden 5-6-7 yerde olduğu halde pazarda bir iki kişi de kalır. Diğerleri bitmiş olur. Dolayısıyla diğeri e, o iki tane elinde bambya çeşidi ürün kalan esnaf fiyatı yükseltir. Dört lira beş lira derken altı lira yükselse bakar yine satılıyor. Altı liraya satsa an akşam üzere caiz olur diyebiliyoruz bu duruma göre. Müşteri işine gelirse alır tabii altı liraya bambyayı buna rağmen ihtiyacı olduğunu düşünen kişi alır. Ee, önemli değil bu haftada bamya yemeyeyim diyen kişi almaz. O kişinin elinde de kalabilir. Bu ise buna benzer günümüzde semt pazarlarında bu gibi fiyatlar zaten kendiliğinden oluşuyor. Başka bir kardeşimiz sabah, akşam ve yatsısı namazlarının farzları cemaatle kılınırken, neden sesli okunurken öğle ve giz dokunuyor. Şimdi tabi biz bunun illetinin sebebini açık olarak bilmiyoruz. Allah Resulü böyle yapmış yalnız. Bu e, üç namazda sesli okumuş, sabah, akşam ve yatsı namazlarında, öğlen ve ikin namazlarını sessiz okumuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla e, doğrudan doğruya Peygamberimizin sünnetine uyarak diyelim. Tabi bu sürekli yapıldığı için hanefiler vacip hükmünde görmüş. Sesli okumak vaciptir denmiş. Bildiğim, bildiğimiz gibi namazın rükünleri arasında sesli veya sessiz okumak yok Sadece ne var? Kıraat var. Yani e, namazın farzlarında Fatiha'yı okumak. Ondan sonra bazılarına zamm-ı sure okumak. İlk iki rekatlarında farzların mesela. E, o kadar. Kıraat diyoruz buna. farz olan kıraat yani. yani. Tanefi mezhebi. Kıraattan maksat mutlak Kur'an-ı Kerim'dir. Fatiha değil de başka bir yer, bir yer tercih edilse e, uzunca bir ayet veya uzunca bir ayete denk üç kısa ayet okunması farz için yeterlidir denmiş. Fatiha'yı tercih etmek vacip hükümünder demiş Hanefi mezhebi. Sesli sessiz okuma hiç karıştırmadan. Tabi sesli okuma peygamberimiz sürekli sesli okuduğu için bu defa farz değil de vacip hükümünde görülmüş. Ee, eğer onu ihmal ederseniz yani ben akşam namazını sessiz kıldıracağım derseniz sev seycesi yapmanız gerekir. Veya öğlen namazını ben sesli kıldıracağım diye sesli okuma kalkarsanız namaz bozulmaz ama sonunda sevsez yapmanız da gerekir, vacip olur. Yani buna benzer Allah'a Resulü bunu böyle uyguladığı için tabi bunu yapıyoruz. İşte bazıları öğlen ikindi çarşı tarafındaki mescitlerde etrafta esnaf gürültülüdür yani. Sakin, sükunet yoktur orta yerde. O gürültünün arasında imam efendi ses okuma kalkarsa sesin diğer gürültülerin arasında dinlenilememesi gibi bir durum meydana gelir gibi yorumlar yapılmış. Ama sabah akşam ve yası daha sakin saatlerdir. Esnafın dışarıda olanların evlerine çekildikleri saatlerdir. Artık etrafta sakinlik, sükunet vardır. O sükunet içinde sesli okumak daha uygundur gibi yorumlar yapılmış. Fakat bunlarla ilgili açık Allah Resulü'nden bir açıklamada bulunmuyor abi ayet-i sen yüksek sesle 90 gizli 90 Elmin yani veste rukalı ke ve hirobi ayetlerinde mesela siz ister sözlerinizi açıklayın açıkça veste rukalı veya gizlince okuyun inni halimiz asudur Allah sizin kalplerinizden geçeni de bilmektedir gibi ayet-i kerimelerde yüksek sesle okumakla içinizden e, sessiz okumak veya çok e, düşük, mütevazi bir sesle okumak arasında fark görülmemiş. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı çok yüksek sesle bağırarak dua edenleri uyardığı da biliniyor. Yani siz haşa bir sağıra mı işittirmek istiyorsunuz? Yüce Allah her yerde hazırdır, benazırdır. Sizin yüksek sesle bağırmasanız, seslenmeseniz, dua etmeseniz de duanızı Allah işitmektedir, bilmektedir ve görmektedir manasında. Uyardığı da biliniyor. O yüzden buradaki sesli okuma, cemaate duyurma, dinletme anlamında da ve imamın bir de düzgün okuması da söz konusu, örnek olma manasında. Yani imam efendi her gün okuyunca bunu dinleyen cemaat tabi tecvitli okuyor imam efendi. En güzel okuyan sayılır. Harfleri yerli yerinde çıkarıyor ve cemaata bir bakıma tebliğ oluyor. İkincisi de e, aynı zamanda talim oluyor, öğretme oluyor yani. Bir bakıma e, muallim vazifesi görüyor imam Efendi okurken aynı zamanda. Ve tebliğ de ediyor okuduğu yerlerdeki manayı da bilen bir cemaat düşünelim ki Araplar da öyledir. Hem imamı dinliyor hem de dinlediğinin manasını anlıyor. Ve oradaki hikmetli olaylarız bir peygamber kıssası anlatılıyorsa ayet kelimelerde. O olayları dinliyor, izliyor, gerekli ibreti de alıyor mesela. İki yönlü. Hem lafzın okunuşundan Ecir alıyor hem de manayı izlemekten dolayı istifade ediyor, ezir alabiliyor. Ama Arapça bilmeyen yerlerde sadece sesli olan tabi Kur'an-ı Kerim'in güzel nazımı okunuyor. Onun da lafız ve harf başına ezir getirdiğini getireceğini biliyoruz. Başka bir kardeşimiz hocam ilahilerde kullanılan diyor. mahşerde nebiler bile senden medet umar gibi bazı ifadeler şirke girer mi diye sormuş. Girmemesi gerekir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerinde yer alan hususlar bunlar. Yani kıyamet gününde öyle bir e, durum yaşanacak ki insanlar Adem aleyhisselam'ı başvuracak. O diğer peygamberi havale edecek. O İbrahim aleyhisselam'ı ona ona en sonunda e, şefaat için Yüce Allah'tan yardım istenmesi konusunda bana başvuracaklar gibi. Gerçi ben bununla övünmem diyor Peygamberimiz. Onu da ifade edelim. O, onu da eklemiş. Yani ben buna rağmen bununla övün, övünmüyorum demiş. Ama Yüce Allah bana böyle bir imkan verdi. Verecek anlamında hadis-i şerifler var. O yüzden medet umar yerine diğer peygamberlerin ona şefaat konusunu havale etmesi anlamında günümüzde e, istiyakla söyleniyor yani şairlerden veya ilahi söyleyen kardeşlerimizden e, bu gibi ifadeler zuhur ediyor. E, bunun doğrudan doğru girdiğini söylemek doğru değil. Başka bir kardeşimiz şeker hastalığı ve yüksek tansiyon gibi hastalıklardan dolayı oruç tutamayan insanlar ne yapmalıdır demiş. Gerçekten sürekli olarak orucu artık hiç tutamayacağı belli hale geldiyse bir kardeşimizin, her Ramazan ayında fidye vermesi bildiğimiz gibi ayet-i kerimede femen kenen minkum meridan ev ala seferin faedetu min amru harb buyrulmuş. Yani sizden kim hasta olur veya yolculukta bulunursa tutamadığı günler sayısınca oruç tutsun buyruluyor. Kaza etsin yani. Peki bunu da yapamıyorsa kaza da edemeyecekse ki verilen örnek böyle. Valizin tui kunu fidyetun miskin kısmına bu defa sıra geliyor. Yani oruca takat getireme, getiremeyen ve bundan sonra da getiremeyecek olan anlamında. Hani hasta olan geçici e, takat getirememesi söz konusu. Yani o Ramazan'da hasta olmuş falan. Ameliyat olmuş neyse ama daha, daha sonra iyileşmiş, sapasağlam hale gelmiş. Orucunu kaza edecek. Ama takat getiremeyen bu Ramazan oruç tutamayan ve daha sonraki yıllarda da tutamayacak duruma düşmüş olanların ee, ne yapacakları konusunda hemen çözüm getirmiş. Fidyetün tüm ta tamiskin. Bir fakir doyumu kadar fidye versinler. Şimdi burada bir tanım yapılmış. Dikkat edin. Şu kadar denmiyor. Bir fakir doyumu. Günlük bir fakirin ihtiyacı ne kadarsa. E, fitre denmiş. Ee, Ramazanın son gününde, günlerinde verilen fitre, bir fakirin doyumu kadar olan hesaplamaya dayanır. Hadis-i Şerifler'de buğdaydan, arpadan, undan neyse bir takım şeylerden e, hurmadan miktarları belirlenmiş. Öylesi o miktardaki e, verilince fidye olmuş olur diye. Fitre ile fidye arasında bir bağlantı kurulmuş. Ama ayet-i tanım bir fakir doyumu kadar, bir günlük fakirin doyumu kadar fidye tanımı var. İşte bunu herkes kendine göre yapabilir. Bir insanın bir günlük Sabah öğlen akşam veya sabah akşam neyse Kahvaltı yaparak Yemek yiyerek e, har, Yapması gereken harcamı ne olabilir En düşük 10 liradan başlar denmiş Fitrenin en düşük fidyenin Rakamı 10 lira diyoruz Diyanetin bu yılki hesabına göre yaklaşık 10 liranın üzerinde Biraz daha ben misafirime Güzel ikramda bulunayım Daha iyi bir yemek yedireyim Dediğimiz zaman 20 lira 30 lira 50 liraya çıkabilir mesela sabah akşam sabah kahvaltısı da 10 15 lira neyse akşam o 25 30 lira 50 liraya çıktı bakınız çok varlıklıcı olan zenginci olan kardeşlerimiz dolayısıyla fidye vermede fitre vermede bir günlük fakire ben bugün ikramda bulunayım hangi seviyede iyice fakir seviyesinden 10 liradan 12 liradan vermeye kalkarsak. Faki, o fakire fakir seviyesinde çok artık e, ayakta duracak kadar diyelim bir gıda sağlama anlamına gelir. O yüzden mümkün mertebe e, kendimizin tanımına göre e, sosyal seviyemize, gelir düzeyimize, yaşantımıza göre e, bu miktarları yükseltmekte fayda var diyebiliyoruz. Efendim burada sohbetimiz noklarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.